Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Hariçten sanat programındayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çelenk. Bugün çok değerli bir sanatçı konuğum var. Geçmiş yıllarda da başka uluslararası sergileri vesilesiyle, sanırım Ayşi Etriyan vesilesiyleydi. Davet ettiğim sanat pratiği ve çalışmaları hakkında bilgi sizinle paylaştığım bir sanatçı, akademisyen İnce Eviner. Hoş geldin İnce. Merhaba, hoş bulduk. Ee, buluşmak için e, çok bahanemiz var. Zira sen yani, uluslararası platformda sıklıkla misafirlik programlarına yani residency programlarına katılan... Uluslararası platformlarda yeni üretimlerini sergileyen, kişisel sergiler açan, sayısız belki Uluslararası Biennale'de katılım sağlamış bir sanatçısın. Şöyle ilk aklıma gelenler mesela Şarja Biennale'i ki 2017 yılında aynı zamanda oradan bir ödülle de dönmüştün. Evet. Daha önce seni konuk etme bahanesi olarak kullandığım Ayşit Biennale'ne yeni bir üretimim vardı. İstanbul Biennale'lerine Katıldığın Asya Sanat Bienali, Selanik Bienali, Busan Bienali, Şangay Bienali ve bugün yine e, buluşma vesillerimizden biri olan Venedik Bienali'nde de 1997 yılında da çalışmaların sergilenmişti. Evet çok uzun yıllar önce. <gülüyor> Dolayısıyla Venedik Bienali'ne de aşina bir. İsimsin İşlerin Drawing Center'da, daha Philadelphia Sanat Müzesi'nde, eee Müzedar Modern'de ve Paris'te e, dünyanın pek çok ülkelerinde yer aldı. İstanbul Modern'de kapsamlı monografik bir sergin hayata geçti. Retrospektif olarak tarif edebileceğimiz bir sergi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'nın çok prestijli residency programlarında, misafirlik programlarında uzun süreler araştırmalarda, üretimlerde bulundun. Bütün, bütün bu deneyimlerini hem sanat pratiğine yansıtıyorsun şüphesiz hem de verdiğin derslerde hali hazırda Kadir, Kadir Has Üniversitesi'nde ama geçmişte başka üniversitelerde de, örneğin Yıldız Teknik'te de öğrencilerle paylaşıp genç sanatçılara da el verdiğini söyleyebilirim. Zira işbirlikçi bir yanın da var, kolaborasyona inanan bir sanatçısın e, yapıldığı. Sıklıkla başka sanatçılarla özellikle performans alanından isimlerle ama pek çok farklı disiplinden kişilerle ortaklıklar kuruyorsun onları da dahil ediyorsun özellikle desen senin vazgeçilmezin. Bütün sanat pratiğinin ona eklemlendiği, hep süreci onun tetiklediğinden bahsetmek mümkün. Ama hareketli görüntü, yani video, performatif unsurlara yer veren işler, elbette objeler e, hayata geçiriyorsun. Bütün bunlar da çok katmanlı, geniş bir çalışma alanı oluşturuyor. Tam da işte bu nedenle e, bu yılki Venedik Biennial'in Türkiye pavyonunda, yani Türkiye'yi temsil edecek ana mekanda senin yeni, Oldukça da büyük ölçekli bir prodüksiyonun yer alacak. 12 Şubat'ta bir basın toplantısıyla duyurduğunuz için ben de paylaşabilirim. Biz başka yerde we elsewhere başlığını vermişsin. Ona geçmeden önce kısaca değinelim isterim. Geçtiğimiz yıl sen aynı zamanda Liverpool Bienaline Türkiye'den katılan iki davet edilen, değil, davet edilen iki sanatçıdan biriydin. Banu Cennetoğlu'nun da çalışmaları vardı. Senin de yeni bir prodüksiyon oradaydı. Hatta şu anda da sergileniyor Liverpool Bienalinden bir seçki olarak. İstersen oradan başlayalım sonra Venedik hazırlıkları nasıl gidiyor? Onunla da ilgili sana bir şeyler sormak istiyorum. Liverpool Bienaline katılımın nasıl gerçekleşti ve ne yaptın orada? E, davet edildikten sonra e, o sırada çok ilgimi çeken bir konu vardı. E, kadınlar ve Cennet. E, işin ismi de zaten Cennet'in yeniden canlandırılması. E, bütün işlerimde bir bir çeşit sahneleme hep vardır. E, bunu biraz da e, Cennet'in kadınlar için tarifi çok kısıtlıdır, çok sınırlıdır. E, fakat e, kadınlar bu Cennet e, hayalini... E, yaşatmak konusunda da çok gönüllü olurlar ben burada gitmeyen bir şey olduğunu düşündüm yani vaat edilen bir şey olmamasına rağmen bu kadar gönüllü bir şekilde özellikle erkek egemen toplumda erkeklerin ve kutsal kişilerin egemenliğinin bu kadar güçlü olması ve kadınlar tarafından özellikle güçlendirilmesi ve o iki arada E, moda kadınlık durumu, kadının sembolleri, kadın olma durumlarıyla işte öteki dünyada vaat edilmemiş hurilerle <gülüyor> <gülüyor> değil mi kadına varmış. bir şey vaat edilmiyor o anlamda? E, dünyadan bir şeyler aktarmak istedi. Bu tabii benim hayalimde oluşan bir şey. Evet. Pek çok videomda olduğu gibi bir yeraltı var bu videoda da. Yeraltında başka şeyler oluyor. Yani kapalı evlerde diyebiliriz. Duvarların arkasında ve duvarların dışında. E, kamusal alanda ve odalarda. E, hayat yukarıda geçip gitmektedir. Bu iki kanal bir video. ikiye ayrılmış bir üst ve alt olarak. Yeraltı ve yerüstü olarak. Ve içeride kadınlar kostümleri yani giysileri bir anlamda onların aslında toplumla kendi bireysellikleri arasında bir sınırdır ve o giysi sınırında giymek ve çıkarmak, kapanmak, açılmak bütün feminen klişelerle mücadelelerini gösteriyorum aslında ve bütün bu dünya bu cennetin yeniden canlandırılması yerin altındaki dünyada Bu çalışma, bu gayret benim desenlerimin bir sürekliliğinde ortaya çıktı. Tamamen abstrak bir ortam oluşturmak istiyordum. Ve bu abstrak ortamda desenleri üst üste çakıştırarak, onları sonra yer değiştirerek, rastlantılarla ortaya çıkardığım bir çizgisel dünyanın doğurduğu, onların sonucunda oluşan bu kadın figürler, kadın figürleri, vardı ve bu desenlerin devamlılığında kostümleri şekilleniyordu ve bu böyle bir video sergiledim iki kanallı bir video bu i̇ki değil mi? kanallı yüksek teknolojide çektimiz ses tasarımını San Francisco'da tanıştığım müzisyen arkadaşım yapmıştı Danıştar Vera Ve Liverpool Bienniali'nden sonra gezici sergiye katılıp Humper Gallery Hall'da sergilendi. Üç sanatçı seçilmişti. Ne zamana kadar devam ediyor? Galiba Mart'ın sonuna kadardı. Aha. Onun açılışına gittim. Çünkü bir yandan da videoların yanı sıra. Bu videoyu oluşturan desenleri de sergiledim ayrı bir odada. Çünkü bu desenler çok katmanlı bir şekilde oluşuyor. Hem tesadüflerden yararlanıyor hem de bir çeşit yazı yazılım gibi ilerliyordu. Yaklaşık 90-100 tane desen vardı. Onları sergiledim ve videolar ve desenler yani bütün bu videoların temelinde olan harekette yer aldı videoların yanı sıra. Peki ince bu kaydı senin stüdyonda, senin atölyende gerçekleştiriyoruz. Beni misafir ettiğin için teşekkür ederim bu vesileyle. Ben ederim. Hem ben girizgahtı söyledim yani senin bütün sürecini tetikleyen hiç vazgeçmediğin genelde bütün üretimlerinin başlangıcını böyle imleyen bir protein var. Aslında sanat Yani illa bir sanat pratiği olarak bile bunu e, göremiyorum. Sanki böyle varoluşsal bir pratik gibi desen. içinde bulunduğumuz bu mekanda da sayısız desenin, eskizin e, var. Az önce kendin de zaten bu desenleri de eklediğini ya da onlarla çok katmanlı hale getirdiğini söyledin. Nedir desenle ilişkin? Biraz sen de tarif etmek ister misin? Desenle ilişkim çok temel ve çok eski. Ve desenin de çok demokratik olması, basit malzemelerle gerçekleştirerek, bilirsiniz Dünyanın her yerine, nereye giderseniz gidin bir kağıdınız ve kaleminiz olabilir mümkün. Ee, bir yandan beni e, sanat yapma birinci henüz olmadığı dönemlere doğru götürüyor kendi hikayemde. Bir yandan da e, hayatımı sanatla birleştiren bir, bir pratik oluyor. Ve hem içtenliğimi koruyor, samimiyetimi ayakta tutuyor. Ee, bir yandan bilinçaltımda ne olup, bittiğinden bana haber veriyor. Bir yanda çok uzaklaşıp mesafe alıp kendime bakabiliyorum. Ve bir sürü şeyin tetikleyicisi oluyor. Bir sürü şeyi üstüne kurmama ya da meseleleri, sorgulamalara doğru beni götüren ilk adımları oluşturabiliyor. Ayrıca deseni çok seviyorum ve başka sanatçıların yaptığı desenlere de bakmayı çok seviyorum. Bir sürü sanatçının desenle çok ilginç bir ilişkisi vardır. Ee, Louis Bourgeois, hı hı. Charles Avery gibi, Raymond Pettibon. Ve e, onların da e, statementlarına, röportajlarına baktığım zaman her birinin hakikaten çok gönülden, tutkuyla desene bir bağlılığı var. Çizmenin bu çocuksu yanı çok hoşuma gidiyor ve e, ne bileyim mesela Louis Bourgeois. Neden çiziyorsunuz sürekli dedikleri zaman şöyle bir şey söylemiş, e, atölyeye girip pencereyi açıp ne temiz hava almak istediğim gibi bir duygu bir ihtiyaçla ben desen yapıyorum. Bu kadar temel bir ihtiyaç, adeta içgüdüsel, doğal seni yani hayatla ilişkini de kuran, sanatla ilişkini de kuran, bir taraftan bu yürürken diğer taraftan senin çok okuyan, araştıran yani böyle bir sanat araştırması da yapan bunu çok derinleştiren felsefeyle, edebiyatla, sanat tarihiyle, kuramla çok ilişkili bir sanatçı olduğunu da biliyorum. Yani sanki birbirine iki zıt şeyler olduğunu hiç söylemiyorum elbette ama ikisinin de kattığı bence işlerine katmanlar var. O kısımda biraz girmek ister misin bu araştırma, okuma, kuram, kavram meselesine? E, evet sanki bütün bunlar e, zihnin, hayatın farklı farklı bölümlerine aitmiş gibi. Durmakla beraber duyumlar, e, duygular e, ve kognitif olan yani rasyonel olan ve işte dünya kültürü ve birikimi e, üzerine yazılmış olan her şey ve dünyaya atılmış bütün imgeler aynı şekilde ilgimi çekiyor. Fakat benim bunlara ulaşma biçimim, bunlarla iletişim kurma biçimim, hep temelden yani kendi varoluşsal ihtiyaçlarımla yani sanatı beni sanata bağlayan temel ihtiyaçlar doğrultusunda cevap böyle oldu. o, o arayışlar dünya ile ben ya biz her neyse bizi dünyadan ayıran şey ya da bizi dünyada, yeryüzünde tutan şey, varoluşumuzu sağlayan şey dert. Heidegger'in dediği gibi. Bütün bunlar üzerine araştırmak, okumak çok hoşuma gider. Fakat öte yandan kendi içten ihtiyaçlarım ve samimi sanatla aramdaki organik bağı koparmasına izin vermem. Yani yaptığım işlerle kavramlara doğru yürüyorum ve kendi hafızam, kendi geçmişim ve kendi... Göz ve kulak ve her neyse bütün duygu ve duyumlarla kavramlara doğru varmaya çalışıyorum. Ee, çok hassas bir denge var çünkü genellikle bir kavram bulunup çağdaş sanatta bu günümüz sanatında çok sık rastlıyoruz. Onun örneklenmesine doğru <gülüyor> e, gidilebiliyor. Ee, tam tersine düşünüyorum evet. hocalık yapmak bana şu anlamda bu, bu dengeyi kurmanda çok büyük bir yararı oldu çünkü sanat lafa etmeden acaba sanatla nasıl ilişki kurabilirizle başlıyorum derslere bu her seferinde 3-4 farklı örneği bir araya getirerek bunu tartıştığımda bakıyorum sanatçıların her biri saygı duyduğum ve sevdiğim takip ettiğim sanatçıların her biri bambaşka yaklaşımlar içinde bulunmuşlar ...dolayısıyla özgün bir yaklaşım ve özgün bir sanat anlayışını ortaya çıkarabilmek için... ...belki çok gerilerden, çok temelden başlamak gerekir. Dolayısıyla beni klişelerden ve hazır tariflerden uzak tutan bir hocalık. Ve e, o sınırlarda dolaşırken hep sanatçı gözüyle, sanat gözüyle bakmaya gayret ediyorum... Ee, bu yüzden artistik araştırma dediğimiz şey, sanatsal araştırma dediğimiz şey bir türlü Türkiye'de oturtamadığımız <gülüyor> ama aslında akademik dünyada da yer alması gereken şey, sanatçıların düşünüp yazması ve kendi ara kavramlarını oluşturmaları açısından çok önemli. Ee, Dolayısıyla bütün bu alanlar arasında, zihnin ve hayatın farklı alanlar arasında, farklı katmanları arasında ilişkiler kurmaya, kesişmeler yaratmayı seviyorum. Ağır çelişkilerin hep gerisinde bu var. Çok katmanlı bir şey. Belki bu aygıt dememin sebebi de bu. İşleyen bir şey var ortada. Lineer olmayan bir şey. Yerin altına ve gökyüzüne giden bir şey. Geçmişe ve geleceğe giden bir şey. Ama şu anda burada oluyor bütün bunlar. Dolayısıyla bu katmanlık, bu çok katmanlık yaptığım işin süreçlerine de yansıyor. Farklı yetiler ve yetenekleri aynı anda kullanmak gibi ve bunların birbiriyle etkileşimini sağlamak gibi yani. Bir yandan desem bunların içinde tutuyor beni. Hı hı. Çok samim yani samiyetimin e, açığa çıkarıyor samimi olmamı ve çıplak olmamı sağlıyor kendimle hesaplaşmamı sağlıyor. Öte yandan da Bütün bu etkileşimi, dünya ile olan etkileşimi, farklı katmanları ve e, sanatsal anlatım biçimlerine taşıyan bir şey oluyor, temel bir pratik. Sanki tam da gelmeye çalıştığım e, önümüzdeki projenin de e, dinamitlerini ve süreçlerini çizmiş oldum. ...ortaya koymuş oldun. Çünkü e, biz başka yerde 11 Mayıs 24 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen... ...Venedik Bienalinin 58. Uluslararası Sanat e, Sergisi'nin bir parçası olarak... ...Türkiye Pamyonu'nda İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor. Ve sen orada bir kişisel sergiyle, bütün alanı kaplayan bir sahneyle... ...birazdan bunu açacağız... Ordasın. Hem biraz önce gündeme getirdiğin biz ve dünya ilişkisi işin başı başlığında da var. Biz başka yerde. Buna gelmek isterim. E, i̇şin ana görseli bile senin desenlerini tipografi olarak kullanmışlar. Lekeler gibi onlarla biz başka yerde, we elsewhere yazılmış. Senin adın da aynı şekilde yazılmış ki çok beğendim bir tasarım oldu. Ama diğer yandan biliyorum ki biz... Başka yerde adını Hannah Arendt okuyarak ve yine sana oradan aldın ve yine çok referans verdiğin başka işlerin içinde okudun. Agamben gibi günümüzün önemli felsefe yazarlarından birine daha başvurdun. Ve bir sahne ortaya koyuyorsun yer değiştirmelerle, göç meselesiyle, mültecilerle. İlişkili diyelim. Ee, bu desen bir yandan diğer taraftan da derinlikli araştırma bu işte süreçlerde nasıl karşımıza çıkıyor? Bir yıldır da çalışıyorsun bunun üzerine. Evet e, bir yıl oldu neredeyse. E, peşine düştüğüm şey aslında varoluş için yeni bir imkan yaratmak. E, bu imkan içinde... Kimlik politikalarını, kimlikle ilgili sınırları ortadan kaldırmak gibi bir niyet vardı başından beri. Fakat bütün bu kurguların olacağı, e, olayın geçtiği bir sahne gerekiyordu bana. Pek çok işimde olduğu gibi. Bu sahneler genellikle temsili oluyordu videolarımda. Bu sefer gerçekten üç boyutlu sahnelere çıkmaya başladı benim figürlerim Hayal, Videodan çıktılar. Sen tabii ki videoları oluştururken onlara sahneler kuruyordun yine. Ama bu sefer vücut buldular sanki mekanda evet. değil mi? Ve kendi özgürlüklerini <gülüyor> kazandılar. Oradan oraya sıçrayarak ve epizotlar diyorum. O epizotlar sürekli e, geliş güzel bir şekilde, rastlantısal bir şekilde enstelasyonun duvarlarına yansıyorlar. Bu bir yandan e, mekan yaratma duygusu bir yandan mekanı terk etme, geride bırakma, hafızayı silmek ya da hafızanın silinmesi gibi çok da Anna Arendt'in o 1944'te yazdığı yazıdan bu yana sürekli insanın yeniden yeniden tarif edilmesine yol açan o korkunç kütlesel yer değiştirmeler... Beni buraya doğru sürükledi açıkçası ve bu çok katmanlı işte bu bir çeşit aygıt gibi çalışıyor. Bu çok katmanlı işin içinde aynı zamanda kapatılma, kapanma, dünya ile ilişki kurma, ben ve biz olan şeyin sorgulanması da var bir yer yaratmak istedim, varoluş için bir imkan. Bu imkanın içindeki figürler toprağın altından geldiğini söylüyor Orhan Pamuk ve bana da yakın geliyor bu. Çünkü belli bir kimliği taşımıyorlar fakat mitoloji olmadan önce olup bitenden de bir takım işaretler taşıyorlar. Sonradan adına kahin dediğim bir figür var mesela. Hı. Bütün bu figürler arasındaki ilişki, hayali kahramanların yaptıkları birbirleriyle aşk, nefret bir sürü şey olup bitmekte ve her şeyin, bütün nesnelerin objelerin, mekanın ve bu figürlerin bir kısmı eksik. Yarımlar. Yarımlar. Diğer yarıyı arıyorlar mı, e, neredeydi bilmiyorum. Hep Çünkü, mi yarımdılar? Evet, nostaljik olarak bir zamanlar bütündüler ve şimdi böyle oldular demek istemiyorum, böyle bir şey yok. Ama eksikler, e, o eksiklik nasıl tamamlanacak? O eksikliğin aktörleri tabii ki izleyiciler, ben ve onlar bir şekilde biz olarak orada var olmalarını ve bedensel olarak da bunu algılamalarını... Amaçlıyorum, Niyetim o. Ses çok önemli bu işte. Ses spikerlerle belli aralıklarla tekrar ediyor ve bütün bu duyguların, düşüncelerin realize olmasını, fiziksel hale gelmesini sağlayan şey aslında ses. Son derece soyut bir şey olmasına rağmen bütün bunlara can veren bir şey. Yani tesadüflerle, rastlantılarla bu figürlerin birbiriyle konuşması, mekanla ilişkileri bunları sonuna kadar kurgulamak ve tamamlamak istemedim. Bunları ortaya atmak ve bakalım şimdi bunlar nasıl birbiriyle ilişki kuracaklar ve bize ne diyecekler demeyi seviyorum genellikle. Ee, bu sefer figürler, video figürleri hayali kahramanlar olarak e, bütün bu mekanın her yerine yayılmış durumdalar. Ve mekanın yarımlığı içinde kendi eksik parçalarını arıyorlar. Peki senin şimdi videolar deyince sen daha önce de e, performatif unsurları kullandın. Pek çok işinde bunu görüyoruz. Dans, performans, tiyatro alanından isimler Da çalıştığın isimler var bu tarz işbirlikleri e, yapıyorsun bir de üstelik senin böyle bir takım e, alışık olduğumuz sıklıkla rastladığımız sözlük gibi kullandığın kostümlerin dekorların eşyaların tekrar tekrar karşımıza çıkan objeler bir takım semboller bir takım başka imgeler de söz konusu bütün bunlar gibi bir şey bizi bekliyor mu ne ölçüde kullandın kimlerle çalıştın o videoları biraz daha aklınızda canlandırmak ...hayal etmek isterim. Venedik işi için... ...biz başka yerde işi için... ...kendimden farklı bir şey bekledim bu sefer. Çünkü bu kadar... ...videodan sonra... ...bu kadar çalışmadan sonra... ...insan bedenine ait... ...kadın ya da erkek bedenine ait... ...tüm kapasiteyi kullandığımı zannediyordum. O yüzden... ...farklı bir yerden... ...başlamam gerekiyordu. Bunu yeniden... ...keşfetmek için. Çünkü en büyük tehlikelerden biri de insanın kendi klişelerini yaratması tabii, tabii. Anlatımının önünü kapaması kilitlemesi kendini belli bir anlatım biçimine bunu aşmak için başka bir yerden başlamak istedim. Bir kere bir tiyatro oyuncusuyla da çalışmak istedim. Hı hı. Oyununu çok beğendim. Gülden Araşşatonun altında onu davet ettim. Oyuna davet ettim onu. İki tane de e, Melih Graç ve Canan Yücel e, dans dünyasından, Canan Sanat'tan. Ve bu üçüyle beraber ve kostümler bu çok önemli. Hı hı. Çünkü hiçbir zaman benim için beden çıplak bir beden değildir. Değil. Ve daima çok sorumludur. Ee, üçü ve kumaşla e, ve bir takım e, kostümlerle e, gövdelerini uzatmaya genişletmeye çalıştım. Bütün bunlar olurken üç e, kişinin üç performansçının birbirleriyle etkileşimi benimle etkileşim uzun provalar sonunda ortaya başka bir şey çıkardı gerçekten. Belki onların gövdesini hep yarım hayal etmem okay. gerekti. Provalar ilginçti. Çünkü görüntüde yaptığımız şeyi fiziksel olarak gerçek dünyada yapamıyoruz. Fakat o provalarda beden hareketlerini yarım hayal etmem gerekiyordu benim. Zor olan buydu evet. galiba. Mesela şöyle dediğimi hatırlıyorum. Bacağınız yok, bilmiyorsunuz. Fakat onun yerine bir bacak hissi var. O hisle beraber kendi bacağını yaratabilir misin? <gülüyor> Eksiklerden yola çıktığın için eksik yok. Ve o bacağı kendisi yürümeyi öğretmek durumunda kaldı. Aynı şekilde ses de Sesi dışarıdan giymek istemedik. Dışarıdan çağırmak istemedik. Onun yerine acaba midenin içinde ses yapabilir miyiz diye düşündük. Ama bu tabii gerçekçi. Gerçekçi bir şey söylemiyorum ama e, sonuçta Bedenle ilgili başka bir kapasitenin ortaya çıkmasına hep beraber tanık olduk galiba. Sınırları zorlamak ve özgürleşme sen de daha önce kullandın. Bu hakikaten böyle bir kadının kimliğin bedenin de özgürleşmesi ama genel anlamda da böyle bir sınırın dışına kapasiteni zorlayacak bir şekilde dışarı çıkıp özgürleşme de burada söz konusu diye anlıyorum. Evet. Peki programın sonuna geldik bile ince. Buradan hatırlatalım hariçten sanat açık radyo dinleyicilerine 11 Mayıs 24 Kasım tarihleri arasında Venedik'e yolunu düşürenler Venedik Bienali kapsamında İKSEV tarafından düzenlenen Türkiye pavyonunda İnce Biz Başka Yerde adlı yapıtını görebilirler bu hani yapıt Hakikaten büyük ölçekli ve deneyimlenmesi gerekiyor. Bir de yayın ortaya koyuyorsunuz. Son dakikamızda da senden onunla ilgili bilgi alayım. Zira gözden kaçabiliyor Venedik Biyeneli ölçeğindeki kalabalık etkinliklerde. E, katalog da tıpkı yapıtın kendisi gibi kendine ait bir dünyası var. Sadece yapıtın e, belgelerini toplamak, sunmak, göstermek değil aynı zamanda da ...bu işleyişin paralelinde kendi işleyişini ortaya koyması bekleniyor. Dolayısıyla süreçlerden bahsederken bir yandan da katalogda yer alacaklar da benim için çok kıymetli. Bir tanesini arkadaşım Orhan Pamuk yazdı ve en çok hoşuma giden şey onun bütün bu hayali kahramanların ağzından konuşması. Dolayısıyla son derece şiirsel, çok içeriden bir metin oldu eskizler desenler bütün bunların geldiği yerler kitap da tıpkı enselasyon gibi bir çeşit mekan sunuyor bu kahramanlara bu çok karakterlere ince çok Ve teşekkür o ederim Çok teşekkür ederim. Umarım yeni programlarda yapacağız. Zaten Venedik'te de görüşmek üzere diyorum. İnce Eviner'le birlikte Edik Haric'den Sanat programında Venedik BNR Türkiye pavyonunda Zeynep Öz Küratörlüğü'nde düzenlenen bu sergiyi görmek için 11 Mayıs'ta halka açıldığı tarihi bekleyeceğiz. Umarım ben de o dönemde Venedik'ten haberlerle tekrar karşınıza çıkacağım. İnce tekrar teşekkürler. Teşekkürler. Haric'den Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri